رب العالمين وأغضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل الأخذة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أغاد جتشان هفتك درس Bakara Suresinin ilk beş ayetinin tefsirini öğrenmeye çalışmıştık. allah Teala o ilk beş ayetinde müminlerin sıfatlarını anlatıyordu. Tekrar edecek olursak, Estaizu billahi, elif, la, mim, bunlar kesik olan harflerdi. Zaliker kitabu la raybe fiy hudden muttaqin İşte bu kitap, şüphesiz olan bu kitap Allah tarafından müttakiler için gönderilmiş olan bir kitaptır. Hidayet kaynağı olması için, müttakileri için hidayet kaynağıdır. Yani bu kitaptan mümin olanlar, müttaki olanlar faydalanabilir. Ama sadece bilgi almak isteyen, kültür almak isteyen, ya da işte İslam'ın zaaflarını ben öğreneyim, o zaaflarını öğrendikten sonra o konuda saldırıda bulunayım, Müslümanların kafalarına şifeler sokayım diye araştıran bir insana hidayet kaynağı olmaz. Bilakis dalaletini daha da artırır. Ama müttakiler içinde iman üstüne iman, nur üstüne nur ekler ve hidayet bulmalarına ve hidayette sabit kalmalarına sebebiyet verir bu kitap. el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 Gaybi olan bir şey oldu mu iman etmez. Fakat müminin zaten mümin olma sıfatı, özelliği de gözleriyle görmediği, kulaklarıyla işitmediği, eliyle tutmadığı bu gaybi olan örneğin Allah Teala'nın varlığı, meleklerin varlığı, cennet, cehennem, mahşer, kıyamet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabber vermiş olduğu bütün şeyler neyse hepsini ne yapar iman eder tereddütsüz sanki gözüyle görüyormuş gibi aynen yakin sanki eliyle tutuyormuş gibi hakkal yakin bir şekilde iman eder. Evet. Ve bil-ahireti hum yuqinun onlar ahirete de iman ederler. Ahiret bilinci vardır onlarda. Yani kulluklarında, fiillerinde, sözlerinde, amellerinde İşte bir gün ben öldükten sonra Allahu Teala kıyamet gününde beni hesaba çekecektir. Söylemiş olduğum her bir sözüm, yapmış olduğum her bir amelin bir gün hesabını öreceğim. O yüce olan Allahu Teala'nın mahkemesinde, o mahkeme kübra da, o büyük mahkemede hiçbir kimsenin zerre kadar zulme uğramadığı, hiçbir torpilin olmadığı, zerre kadar bir torpilin olmadığı, avukatların olmadığı Böyle bir günde, böyle bir mahkemede allah Teala beni hesaba çekecektir. Böyle bir gün var, böyle bir günde beni beklediği için o zaman ben amellerime, fiillerime dikkat etmem lazım. Diye bu şekilde ahiret gününe de yakinen iman ederler. Evet, başka sıfatları nedir? وَيُقِيمُونَ Onlar ki, o die ki namazı da ikame ederler. Yani niet namaz kılarlar. Allah Taala's instellingen, zoals hij het bepaalt, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, de Messias, namazı seven ve namazdan lezzet alan kişinin namazında bulunması gereken bir takım özellikleri anlatıyor. Ve özellikle de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kılışını da bahsederken Ey Bilal! Kâmet getir de bizi rahatlat! şeklindeki rivayetini getiriyor. Aleyhisselatü vesselam demek namaza kalkarken rahatlamak için namaz kılarmış. Namazı kurtulayım da rahatlayayım. Yatacağım, rahat edeyim, şu yükü bir indireyim omuzlarımdan şeklinde değil. Hayır, namazın içinde rahatlayacağım. Sükunet bulabilmem için. Nasıl ki bir aşık sevgilisine gittiği zaman sükunet buluyorsa, bir lezzet duyuyorsa, orada mütmain oluyorsa, allah Teala'nın huzurunda da Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam kıyamda durduğu zaman o lezzeti alıyordu, o şekilde mütmain oluyordu. Ve bundan dolayı da ayakları şişene kadar ibadet ediyordu. Çünkü o namaz ona lezzet veriyordu. Ağırlık değildi. Kime ağır gelir namaz? Münafıklara ağır geliyor. وَإِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Onlar namaza kalktıkları zaman tembelce kalkarlar. Tembelce. Ya namaz mı oldu? Tamam, kılacağım şöyle biraz daha bir kestireyim. Tamam yeter bıktım. İkide bir uyandırma tamam kalkacağım. İşte namaz kıldığı zaman of pof gibi, ya soğuktur, ya işte uykum var, yorgunum ya da işim var, tamam kılacağım, tembelce. Ehemiyet vermeyenler kimlerdir? Müminler değil, münafıklardır. Ama mümin severek, benimseyerek, isteyerek tıpkı yemeğe davet edilir gibi, aç kalmış olan daha dünden beri belki yemek yememiş olan bir kişiye böyle son derece güzel bir sofra donatıldığı zaman, Bu bir inşallah yemek hazır, yemek yiyelim, nasıl bir sevinçle böyle bir yemeğe atlıyorsa, mümin de gerçekten normalde, yani aleyhisselatü vesselam gibi namaz kılmak istiyorsa, bu şekilde namaza gitmesi lazım. Tembelce değil, çünkü tembel, tembellik münafıkların sıfatlarıdır Allah korusun. Ve bu altın maddeyi sayarken birincisi ihlas üzere olması gerekiyor. Yani namaza itekleyen sebep, dünyavi e, istekler değil, Ya da günümüzün tağuti sisteminde çalışan imamların maaş karşılığında namaz kıldırmaları şeklinde değil. Sadece sadece ben Allah için kulluğumu ona arz etmek için namaz kılması yani ihlas olması gerekiyor. İkincisi, sıdk ve doğruluk. Yani kalbini tamamıyla Allah'a yönetmesi lazım. Nasıl yüzünü Allah'a çeviriyorsa kalbini de Allah'a çevirecek. Yüzünü Allah'a çevirmiş kalbi başka yerde. Böyle bir insan utanmaz mı Allah'ın huzurunda dururken? Allah-u Teala o kişinin kalbini de bilir, dışını da içini de bilir. Dışıyla Allah'a saygı gösteriyormuş, ibadet ediyormuş gibi yapar. Ama kalbi başka yerlerde, aklı başka yerlerde, başka yerlerde geziniyor. Kişi utanmaz mı Allah'ın huzurunda böyle yapmakla? Ve böyle yapan kişilerin de aleyhissalatü vesselam beyan ediyor, kıyamet gününde namazın hakkını vermeyen o kişiler, namazları getirilir. Getirilince bir takım namazlarını böyle hakkını vermeden kıldığı için o namazlar tıpkı diyor eski elbiselerin, eski kumaşın. Yani adam gitmiş kumaş almış. Kumaş eve geldiği zaman bakıyor ki eski bir kumaş. Yırtılmış, yama yapılmış kendisi dikkat etmeden almıştı. Eski bir kumaşı satın almış yeni diye. Nasıl ki o kumaşı sardığı gibi götürüp sahibinin yüzüne fırlatıyorsa al ben bu kumaşı istemiyorum, sen beni aldattın diyorsa namaz da aynı şekilde dürülür ve sahibinin yüzüne fırlatılır. Ve namaz der ki beni dünyada zayi ettiğin gibi, kaybettiğin gibi Allah ta'a da seni burada zayi etsen. Yani Allah seni kahretsen. Beni böyle ihmal ettiğin gibi, benim hakkımı, hakkımı vermediğin gibi. Namaz da demek ki Zavacee oliekeken kıyamet gününde. O yüzden kalbiyle de Allah'a yönelmesi gerekiyor. 3. Aleyhisselatü vesselam'a mutabaat, yani onu örnek edinmesi lazım. Yani ne kadar okursam yeterlidir hocam şeklinde değil. Aleyhisselatü vesselam ne kadar okurmuş kıyamda, rükuta, sucutta, iki secde arası, hangi duaları söylermiş, nasıl bir namaz kılarmış, nasıl hazırlık yaparmış, bu şekilde kılmak. Yoksa ne kadarını yapsam yeterlidir şeklinde değil. Dördüncüsü ihsan makamı. Yani Allahu Teala'yı görmüşçesine ibadet etme. Sanki Allah'ın huzurunda durmuşsun gibi, onunla konuşuyormuşsun gibi aynı o şekilde o bilinçle namaz kılma. Beşincisi şuhudül minne. Yani Allahu Teala'nın sana olan minnetini, sana olan nimetini hatırlaman, bilmendir. Allahu Teala seni Salih bir kul eylemeseydi, namazı sana sevdirmeseydi, başta sadece sana imanı nasip etmemiş olsaydı, böyle bir imkan sağlamasaydı sen namaz kılamazdın. Sen de dışarıdaki müşrikler gibi, fasık faciller gibi, işte karı kız peşinde koşturan, kumarhanelerde, kahvehane köşelerinde vakit geçiren ya da nefsinin arzularını tatmin etmeye çalışan bir serseri olabilirdin. Allah-u Teala sana minnet etti, sana nimet verdi ve kendi huzurunda seni kul eyledi, sana böyle bir fırsat verdi. Dolayısıyla bütün nimet, bütün minnet Allah-u Teala'ya aittir. Kendi nefsini şımartma, deme ki ben işte çok abidim, çok güzel ibadet ediyorum, çok salih amellerim var. Hayır, bunlara yönlendiren, bu fırsatı veren Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Biz Allahu Teala'nın kulu olabiliyorsak bu bizim için en büyük şereftir. Kul olabiliyorsak çünkü herkes bu şerefe nail olmaz, herkese nasip olmaz. Çünkü insanların geneli kimin kuludur? Şeytan'ın kuludurlar maalesef. Allahu Teala onları yaratmış ama şeytana hizmet ediyorlar. Şeytana kulluk yapıyorlar. Halbuki Allah'ın kulu olması gerekiyordu onların. Nasıl ki bir köle sahibi para vermiş, evinde besliyor, her türlü nimetlerle donatıyor, köleden diyor ki sadece günde beş kere gidip su dolduracaksın, şurayı şöyle yapacaksın, diye sende çok fazla şey istemiyorum ama benim emirlerim doğrultusunda da hareket edeceksin. Deyip de o köle gidip başkasına hizmet ediyorsa, başkalarından işte para koparmak için, kazanmak için gidip başkalarına hizmet ediyor, sahibini bırakıyorsa, nasıl büyük bir nankörlükse, Ya da bir kadın kocasına ihanet ediyorsa, affedersin başka erkeklerle iş götürüp, başka erkeklere hizmet edip, evlerini böyle güzelce temizleyip ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kocanın evine gelip de kocaya yük oluyorsa, böyle bir kadın işe yaramıyorsa, maalesef insanların da geneli yaratan Allah Celle o nimet veren Allah, <gülüyor> Rabbul Alemin olan Allah-u Teala'yı bırakmışlar, şeytanlara, nefislerine kul köle olmuşlar. Ve onların emri e, doğrultusunda hareket ediyorlar. O yüzden Allah'ın kulu olabilmek gerçekten büyük bir şereftir. Hazreti Ali diyor ki Ya Rabbi kefâni fâhren en ekûne leke abdan, ve kefâni izzen en tekûne li rabben Ya Rabbi senin bana Rab olman benim için izzet olarak yeterlidir. İzzet, şeref Senin benim Rabbin olma. Yani ben bunu övünerek söylerim, şeref duyarak söylerim. Benim Rabbim Allahu Teâlâ'dır. Ve aynı şekilde benim senin kulun olmam da benim için şeref olarak yine yeterlidir. Yani sen benim Rabbimsen bu benim için çok büyük bir şereftir. Ben de senin kulun isem bu da benim için büyük bir iftihardır. Gittiğim yerlerde ben iftihar duyarım. Ben Allahu Teâlâ'nın kuluyum. Ben onun kölesiyim. Ben ona hizmet ederim. Sadece ona ibadet ederim. Demek ki bu çok büyük bir şereftir. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu makama geldiği için Allah Teala ne dedi? Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aksa allazi barakna haulehu. Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya o etrafını bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya Kulunu götüren Allah-u-teala bütün ayıplardan ve kusurlardan münezzehtir. Bak kulunu abdihi, kulunu diyor. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine hizmet ediyor. O yüzden eğer Allah-u-teala bize kıyamet gününde ya abdi diye hitap ederse bu bizim için çok büyük bir şereftir. Demek ki bizi kulluğuna kabul etmiştir. Ama derse ki ya abde şeytan, ya abde firavun, ya abde Tağut ...die nida ederse... ...isite asıl yani hüsran buradadır. Ey Firavun'un kulu, kölesi! Ey şeytan'un kölesi! Ey taagut'un kölesi! Buraya gel! ...diye çağrılmak vardır kıyamet gününde. Bir de ey Allah'ın kulları... ...yani Allah'a Rab tanıyan, ...sadece O'nu birleyen, O'na ibadet eden... ...diye de çağrılmak vardır. O yüzden minnet sadece sadece Allah'a aittir. O hamd edilmeye, şükredilmeye layıktır. Altıncısı da, her zaman taksiratımızı görmemiz gerekiyor. Ne kadar çok ibadet etsek de, alnımızı secdeden kaldırmasak da, biz hakkıyla ibadet edemeyiz. Neden? Çünkü allah Teala, sonsuz bir şekilde bizleri nimetlerle donatmış. Ve bir hadis vardı bu konuda, İsrail oğullarından birisi, abid, 500 sene boyunca allah Teala'ya ibadet etmiş. 500 sene ibadet ettikten sonra ölüyor, Allah-u-teala'nın huzuruna gittiği zaman allah teala diyor ki ''Bu kulumu rahmetimle cennetime koyun.'' Böyle deyince bu kul biraz şımarıyor, havalanıyor ve kendini bir şey zannediyor. Hayır ya Rabbi, amelimle senin cennetine koysunlar diyor. Amelimle. Yani ben 500 sene boyunca ibadet ettim, mağaraya çekildim, insanlarla haşir neşir olmadım, dünyalık çok az şeylerle yetindim. Çok ibadet ettim. Bunun sebebiyle ben cenneti, cenneti hak ettim. Biraz orada bir nefsi biraz şey yapıyor. Kibirleniyor. Bunun üzerine de Allah-u diyor ki bu konumu getirin o zaman. Amellerini tartın. Ona göre hani cenneti kazanıyor mu yoksa kazanmıyor mu diye ona göre şey yapacağız, muamele edeceğiz. Sevaplarını getirin. Günahlarını getirin. Aynı şekilde ona vermiş olduğum bütün nimetleri de getirin. Böyle beleş yok. Ben sana dünyada 500 sene boyunca kullandığım göz verdim, kulak verdim, dil verdim, el verdim, ayak verdim, yemek verdim, nefes verdim, su verdim. Yani say da say bitmez. وَاِنْ تَعُدُّ نَعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْسُولَهَ diyor ayette. allah nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız, bitiremezsiniz. Getirin nimetlerimi. Böyle beleş yok. Bugün dünyada... Sana en ufak bir iyiliği yapan bir insan teşekkür bekler senden. Tam karşıdan karşıya geçeceksin, adam fren tutuyor, duruyor. Sana bir iyilik yapıyor, böyle karşıdan geçeceksin. Adam senden bir teşekkür bekliyor, en azından şöyle bir el kaldırmanı bekler. Ve yaparsan da mutlu olur. Niye? Çünkü bunlar bunu gerektiriyor yani iyilik. Men la يَشْكُرُ nas? La يَشْكُرِ اللّٰهِ İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür edemez, etmez. Demek ki nimete karşı teşekkür edeceksin. Evet, sana bu kadar nimet verdim getirin o nimetleri de diyor. Nimetleri de getiriyorlar. Ondan sonra diyor ki allah Teala, en küçük nimet kalsın, ondan başlayanın ve hakkını alsın. 500 sene boyunca kullanmış olduğu en küçük nimet kalkıyor ve sevaplarından almaya başlıyor. Böyle beleş yok. Örneğin mesela göz, kulak, 500 sene boyunca görmüşsün, 500 sene boyunca işitmişsin, Konuşmuşsun, diş vermiş sana, yemekleri çiğnemişsin 500 sene boyunca. Bunun işte hakkını ödeyin deyince kalkıyor bütün sevaplarını tüketiyor. Kalmıyor, bitiyor. Bütün sevaplar gidince en küçük nimet diyor ki Ya Rabbi daha hakkımı tamamlayamadım. Eksik daha hakkım var. Adam bir bakıyor, oho bu en küçük nimet bütün sevaplarımı bitirdiyse daha halen daha hakkı var, davacı. Bir de bütün... Geri kalan bütün nimetler daha sırada bekliyor. Sevaplar bittiği, bir sürü günah var, dağlar gibi yığılmış. Çünkü 500 sene yaşamış. O zaman cehennemlik olduğunu anlayınca tamam ya Rabbi beni rahmetinle cennetine koyun. deyince Allah Teala tamam diyor. Bunu rahmetinle cennetime koyun. Hatta orada bir şey unuttum. Hani bütün sevapları gidince, günahlara kalınca Allah Teala diyor ki: "Adaletimle bu kuru cehenneme atın." Al sana adalet işte. Adalet istiyorsan, sevap kalmadı. Günahların bir sürü danimetler var. E sen cehennemi hak ettin. Buyur. buyur cehennemi fırlatın bu adamı deyince, tamam tamam ya Rabbi diyor rahmetinle beni cennetinize koyun. Evet demek ki kişi ne kadar ibadet ederse de her zaman eksik olduğunu hissetmelidir. Allah'a hakkıyla ibadet etmediğini de bilmelidir, şımarmamadır. İşte bu altı sıfat Namaz kılan kişilerde olması gerekiyor. Evet, bu müminlerin bir de başka özellikleri, bir de onlara rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Münfiktiller, vakitlerini infak ederler, evlatlarını Allah'a feda ederler. Ya Rabbi bu evladımı sana feda ederim. Bu ilim okuyacak, dinini öğrenip sana hizmet edecek. Ya Rabbi bu din, bu ilim fazla şey yapamıyor. Bu da Ya Rabbi bunu cihatta inşallah sana feda edeceğim. Ya Rabbi bu evladım da çalışsın. Parasını senin yolunda kullansın. Ya Rabbi bu da davaya koştursun. Ben de böyle, bana da yardımcı olsalar. Hepimiz ailece Allah'a feda olacağız. Diye kendi çocuklarını da Allah'a feda eder. Tıpkı Hz. Meryem'in annesi Hz. Meryem'i feda ettiği gibi. قَالَتْ رَبِّ اِنْنِنَ ذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْنِي مُحَرَّنُ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي Ya Rabbi ben karnımdaki bebeği sana feda ettim. Ve benden kabul eyle. Bunu sana adadım, sana vereceğim ya Rabbi. Bunu benden kabul et bu ufak hediyeyi. Benden kabul et diye o ne yaptı? Çocuğunu Allah'a hediye etmek istedi. Ona feda etti. Erkek beklerken bir de kız çıktı ve yine kızın onun olmasına rağmen onu feda ettiği mescidi işte Aksa Camii'sinde hizmet etsin, ibadet etsin diye oraya feda etti. İşte onun gibi nasıl fedakarlık yaptı insan-ı de Canını da Allah'a feda eder, rızık olarak de evlâtını da verir, malını da verir Allah yolunda. Çünkü bilir ki gerçek sahibi yüce Allah'tır celle Celaluhu. Ona feda ederse karşılığını ahirette muhakkak görecektir. Evet, ellezine yu'minun bima unzila ileyke ve ma unzila min qablike vel ahireti yine o müttaki müminlerin sıfatı da sana ve senden önce indirilen diğer, diğer peygamberlere indirilen bütün o gaybî şeylere de iman edenler, o kitaplara da iman edenler ve ahirete yakinen iman edenler. ''Ulâike alâ hudem min Rabbim ve ulâke umun muflihûn'' İşte bunlar Rableri tarafından hidayet üzere diller ve onlar gerçek olarak feraha uğraşanlar da, kurtuluşa erenler de onlardır. Ondan sonraki ayetleri birkaç ayet bu sefer münafıkları anlatıyor. Az önceki ayetler kafirleri anlatıyordu. Ondan sonraki ayetler önce kafirlerden sonra münafıklardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَاَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O küfür kafir olanlar. Küfür ne demektir? Küfür... Bir şeyin üstünü örtmek demektir. Aslında var ama o görülmesin diye ne yapar? Üstünü örter. Bundan dolayı da çiftçiye Arapça'da kafir denmiştir. Kafir de denebiliyor. Çiftçi demek. Neden ona kafir demiş demişler? Hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yuhcibul zurra'a liyağiza bihumul kuffar İşte o ekini, yani bu çiftçiler ekini, buğdayı mesela, arpa neyse, ektikleri şeyi toprağın altına koyup üstüne de toprağı örttükleri için onlara kuffar ismi de takılmıştır, konmuştur. Demek ki üstünü örten, kapatan gizleyen anlamına geliyor. İşte kafir de aslen var olan şeylerin üstünü kapatır. allah Teala'yı inkar eder ya da ahireti inkar eder. Allah'a iman eder ama ahireti inkar eder. Ya da Allah'a ve ahirete iman eder ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar eder. Ya da bütün bunlara iman eder ama aynı zamanda Allah'a ortak koşar. Allah tananın bazı sıfatlarına iman etmez ve sair bu şekilde herhangi dinin bir malum mineddini dini darura denen zaruraten bilinmesi, iman edilmesi gereken ne varsa bunları kişi örterse, kapatırsa bu adam kafir oluyor. Ve Örttüğü için aslen vardı ama örttüğünden dolayı buna ne denmiştir? Kafir denmiştir. İşte bu gibi kafirler onlar için, onları uyarsan da diyor uyarmasan da onlar için bir şey değişmez. Fark etmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala artık onları saptırmıştır. Onlar hidayet yerine küfrü benimsedikleri için Uyarsan da, uyarmasan da, anlasın da, bak yapma etme, bu yolun sonu cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaksın, Allah'ın rızasını kaybedeceksin, bu Müslümanların yolu değil, bu Allah'ın emri değil, adam hiç oralı olmaz, ne kadar tebliğ etsen de, uğraşsam da, ya şunla bir uğraşayım, bir kitap vereyim, bir sohbete götüreyim, yok adam hiç ilgilenmez, neden? Çünkü kafirdir. Allah-u Teala gelecek ayetlerde kalbine mühür vurduğu için onun için fark etmiyor artık. Çünkü o dünyaya tapıyor artık. Dünyayı ve içindekilerini istiyor. Allah'ı ve ahireti istemiyor. Evet, onlar için fark etmiyor diyor. Yine bir ayette Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ <gülüyor> رَبِّكَ Allah-u Teala'nın sözü Hak olan kişiler, yani azabı artık onlara azab edecektir. O azabı hak eden kişiler, يؤمنون, onlar iman etmezler, walo kulu hatta her türlü ayet gelmiş olsa da iman etmezler. Ta elen azab gelene kadar. Her türlü ayet karşısında, gerek Allahü Taala'nın ayetleri karşısında, Allahü Taala'nın ayetini O kişiye okursun, bak Allah-u Teala Maide suresi 44. ayetinde İşte Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir olur Diyor Yusuf suresi 40. ayetinde Hakimiyet sadece Allah'a ait olduğunu emrediyor buyuruyor Nisa 65'te Hz. Resulullah muhakeme olmayan kişilerin iman etmeyeceğini beyan ediyor Bak demek ki hüküm, egemenlik Allah'a aittir Yok diyor bu egemenlik millete aittir. Allah'a ait şey yapamayız biz. Tatbik edemeyiz. Olmaz. Günümüzde bu olmaz yani. Bu artık eskiden değil şu anda olmaz. Ne kadar getirsen de Allah'ın ayetini yok adamın çünkü kalbi mühürlenmiş. Bu kişi kabul etmez. Öbür türlü allah Teala'nın ayetlerini görse Allah'ın iki çeşit ayeti vardır. Bir metlu olan, yani okunan bu Kur'an ayetleri, bir de meşhud olan, gözle görülen, hissettiğimiz ayetleri. Nedir onlar? Her sabah uyanıyoruz, bakıyoruz ki güneş doğmuş, dünyayı aydınlatmış, kapkara olan dünyayı aydınlatmış, hararet veriyor, sıcaklık veriyor ve yaşantımız da böyle sürüyor. Peki bu güneş binlerce seneden beri bu harareti veriyor da, bu ışığı veriyor da, Bu hangi enerjiyle çalışıyor? Neden bitmedi şu ana kadar? Neden azanmadı? Neden eksilmedi? Ya nedir bunun enerjisi? Nasıl kesilmiyor? Bugün en karar bir enerjiyi getirsen, petrol müdür, kömür müdür, odun mudur neyse yaksan, belli bir müddet sonra biter bu, her zaman devam etmez. Veyahut da ilk başta çok hararet verir, yarım saat sonra sıcaklığı azalır ve biter. Binlerce seneden beri hiç azalmadan, zerre kadar azalmadan bu kadar sıcaklığı veren nedir yani? Kim yerleştirmiş, kim koymuş? Sonra öyle bir dengede koymuş ki biraz yaklaşsa kömür edecek, yakacak, hayat bitecek. Biraz uzaklaşsa donacak. Bazı gezegenler var mesela, yaşanmaz. Eksi işte 50 derece diyor, eksi 100 derece diyor, eksi 300 derece diyor. bu Böyle yerlerde yaşanmaz. Ya da artı mesela 300-500 derece, 500 derece olan sıcaklık bölgeleri var yani güneşe yakın olan. Oralarda hayat imkansızdır olmaz. Peki bu dengede tutan, bu dünyayı dengede tutan, sonra işte dünyanın dönmesi ta ki her taraf güneş görsün, gece gündüz olsun, güneş görsün, mevsimler oluşsun diye bir denge bir düzen konulmuş. Peki bunlar hepsi tabi'i midir yani hepsi normal mıdır? is tesadüf eser midir? Yani Allah'ın bu ayetini hiç kişi tefekkür etmez mi? Maalesef insan onu her zaman lezzetlerine işte e, zevklerine düşkün olduğu için hep onları düşünür. Yemek konduğu zaman örneğin bir yemek konmuş, meta meyve konmuş. O meyvenin güzelliğini böyle düşünerek yani Allahu Teala bunları ne kadar güzel yaratmış. Ne güzel bir kabuk koymuş. Ne güzel böyle dilim dilim konmuş. Yani bir mandalinayı ele alın mesela, o kadar mükemmel böyle kılınmış ki etrafındaki incecik zarları, kabuğu, şubuğu, içindeki suyu, tatlılığı öyle bir oranda mükemmel yap yapılmış ki yani normal bir şey değil. Ama mandalina kondu mu hemen bir işte şey yapayım, yiyeyim diye onu düşünür insan insanoğlu. Halbuki onu düşünse, Allah'ın azametini tefekkür etse İşte insan oğlu böyledir. Her gün kalkar, güneşi görür, dünyayı görür, yağmur yağar. Bunları düşünmez. Bunlar nasıl olur? Bunları kılan Allah Teala ne kadar yüce bir Allah'tır celle celaluhu. İşte hanımı hastaneye götürür, doğum olacak. Doğar, bebeği getirirler kucağına verirler. Allah Teala'nın azametini tefekkür etmez. Ya bu karanlıklarda nasıl oluştu? Yani ne ben bunu yapabildim? Bizim zerre kadar bir emeğimiz yok ne ben bu, bunun gözlerini ben kıldım, ne ellerini ben yaptım, ne kemiklerini, hiçbir şeyini ben yapmadım. Bu karanlıklar içerisinde allah Teala onu yarattı. Ve şu anda gördüğüm böyle yani insan tipinde böyle bir varlık eyledi. Ne kadar müthiş bir mucizedir bu diye. Maalesef insan onu tefekkür etmez. Hemen bebeğin sevinciyle dur haber vereyim, müjde vereyim diye onu tefekkür etmeye başlar. İşte kafirlerin Durumu böyledir. Düşünmezler. Onlar kendi zevk-i sefalarına daldıkları için allah Teala'nın bu ayetlerini görmüş olsalar da kainattaki bin bir çeşit bu mucizevi olan şeylerini görseler de ayetlerini görseler de allah Teala'nın ayetleri de onlara okunsa onlar için diyor fark etmez. Ee, çünkü neden? ختم ala على Çünkü allah Teala onların kalplerini mühürlemiş. Mühür vurmuş.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 Each orde deel, de mekiburda be filitrawa en geneur, get muur. Waala absari hem gishava, aine sekenda om de ring, goes de rena de perdechek in mister. Guremu, haku guremu. Kure, I was happy, I had your om de rinkel of laarwater, haku shit mezda, goes de rewarder. Guremezda, hak de Om lord, your high honor, Daha da aşağı mertebededirler. Hayvanın mertebesi durumu nedir? Genel anlamda bildiğimiz hayvan hep işte yiyecek peşinde koşturan ve şehvetini yapmaya çalışan, gidermeye çalışan bir varlık olarak görürüz. Sanki başka bir işi gücü yokmuş gibi. Halbuki hayvanın da aslında hizmetleri vardır. Bugün köpeğin hizmeti az mıdır? Ya da affedersiniz bir eşeğin bir atın hizmeti. Bir arının hizmeti az mıdır insan oluna? Bütün hayvanlar insan olu için musaffar kılınmışlar. Hatta o hayvanlardan daha beterdir diyor. Çünkü zerre kadar Rabbine bir hizmeti yok. Rabbine bir şükrü yok. Sen köpeğe bir parça et verse, bir parça ekmek verse, senin kölen oluyor artık köpek. Artık sana hizmet ediyor. Ama gece gündüz Allahu Teala kullarına nimet veriyor. Maalesef Rablerine şükretmiyorlar. Evet, onların gözlerinde de artık ferde vardır. Ve bunlar hissetmezler, anlamazlar, idrak etmezler. Ve lehum azabun azim. Ve onlar için de büyük azap vardır. Bu kişiler için. Aleyhisselatü vesselam kalple ilgili olarak diyor ki, اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَتٌ سَوْدًا فِي قَلْبِهِ Eğer mümin günah işlerse kalbine siyah bir nokta konur. Günahları sebebiyle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 Pişman olur, kendini kınarsa, bırakırsa o günahı, Allah-u Teala onun kalbini yine parlatır, yine, yine tertemiz kınar. Allah-u Teala'yı andıkça, zikir nedir? Kalplerin şifasıdır. Kalplerin nurlandıran, celalayan bir maddedir, bir şeydir. Ela zikrillah tatmainnul kuluk diyor Allah-u Teala bi'atte. İyi bilin ki Allah'ın zikriyle ancak kalpler mutmain olur. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. het gezegd. Ik heb het het gezegd. Ik heb het gezegd. het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik het het Allah heeft het gezegd. Allah heeft het gezegd. Allah heeft het gezegd. Allah het Allah het het mutfakta, temizlemedin. İkinci, üçüncü, dörtüncü, beşinci ipragazı bir düşünün. Bir ay, iki ay, üç ay temizlemediğinizi bir düşünün. Bir sene, iki sene temizlenmezse o ipragazın üstü şöyle bir tabaka olur artık. Ve onu söküp çıkarmak da çok zordur artık. Çok zor. Ama zamanında bir şey damlarsa, her yemeğin arkasından böyle bir silecek olursa kişi ne yapar? Pırıl pırıl tertemiz kalır. Seneler de geçse o ipragaz tertemizdir, böyle bembeyazdır. Ama bunu ihmal etmişse, her damlayın yemeği silmemişse, o böyle artık tabaka oluşturur. İnsanın kalbi de aynen böyledir. Günah işledikçe tövbe ederse, Rabbini anıp zikrederse, gözyaşı dökerse, pişman olursa, bırakırsa, Allah-u ne yapar? Siler, cilalar. O kalbi artık hassas olur. Allah'ın ayetlerine karşı hassastır, etkilenir. Ama yok, günah üstüne, günah, günah üstüne, günah tövbe etmezse zamanla ne olur? Kalbi artık diyor, böyle bir tabaka oluşur. فَذَٰلِكَ الرَّانُ الَّذِي خَالَ اللّٰهُ تَعَلَى İşte bu pas, allah ayette bahsettiği pas da budur. Kella حَيَرْ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّ كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları sebebiyle onların kalbi paslanmıştır artık. Kalbenin üzerinde pas, böyle bir tabaka oluşmuştur ve o tabakayı söküp çıkarmak artık çok zordur. Bundan dolayı dikkat ettiyseniz bazı müminler vardır ki Allah'ın ayetlerini işittiği zaman böyle etkileyici bir konuşma işittiği zaman hemen gözyaşı döker. Günah işlediği zaman gözyaşı döker, pişman olur. Ama kafir bir insanı o ortama götürün, o ortamda sıkılır. Yani ne zaman bitecek şu ders de bir çıkıp kaçsam, kurtulsam gibi Ya da daralmaya başlar, Allah'ın ayetleri ona okunduğu zaman hiç etkilenmez. Neden etkilenmez? Çünkü kalbi artık kas katı olmuştur, Allah korusun taş gibi olmuştur. Bundan dolayı dikkatliyseniz değilseniz kafirlerin genel alnında kalpleri çok katı olur. Ve Müslümanları öldürürken, geri Müslüm de öldürürler kendi menfaatleri için. Bir litre petrol için adam öldürürler. Çocuk öldürürler. Hiç umurlarında da olmaz. Bir bomba atar, 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, bazen 10.000 kişi, 20.000 kişi bir anda ölü verir. Japonya'ya da mesela Amerika attı. İslam, Müslümanların yaşadıkları beldelere de bombaları atıyor. Müslüman, kafir, değişik yani onun için fark etmiyor. Onun için nedir esas? İşte menfaatidir. Hakimiyet kurması, o bölgeyi sömürmesi karşı... Duran baş kaldıran insanları da ezmek. Atom mu atmış, ya da işte fosforlu bomba mı atmış, yasaklanmış onan bir kimyasal bir şey mi atmış, onun için fark etmez zaten. Çok birçok insan mı ölmüş, çocuk mu ölmüş, Arap'ta bir milyon bebek mi ölmüş ambargo sebebiyle ilaç inat yok, işte yiyecek yok, bilmem ne yok, umurunda değil nedir ki bir milyon bebek? Yani bir milyon olsun. olsun, yani bitsin. Nedir ki? Çünkü insanların kıymeti onun gözünde sinekten daha da nedir? Daha hafiftir. Bu neden kaynaklanıyor? Ya da Yahudilerin Filistin'deki yaptığı ya da tağutların özellikle de bu Arap ülkelerinde duyduğumuz bazı ülkelerde de var. Zamanında buralarda da çok oldu. Yani şimdi de var da fakat eskiye nazarın daha hafif. Özellikle bu Arap ülkeleri ve bazı acem bölgeleri vardır ki anlatıldığı zaman Müslümanların başına gelen şeyler kişinin vücu yani vücudu diken diken oluyor kulları diken diken oluyor ya yani böyle bir şey nasıl olur mesela birisini anlattılar Suriye'de bir hocaymış Allah'ın dinini yaşamaya çalışan anlatmaya çalışan bir hocayı gece vakti gece yarısı pijamasıyla alıyorlar ve götürüyorlar işkence ediyorlar işkence üstüne işkence. Sonra affedersiniz, kanalizasyonun aktığı bir yerde bir müddet durduruyorlar. Suyun içerisinde, şuraya kadar, boğazına kadar. Bir müddet orada durduruyorlar. Çıkartıyorlar, devam ediyorlar. İşte konuş, anlat vesaire. 3-4 ay sonra da ailesine haber gönderiyorlar. Gel, cenazetini al diye. Ailesi gidip bu 80'li, 82'li yıllarda Hama katliamından sonra olmuş olan bir olay. Gel cenazeyi götür dendiği zaman da ailesi bir gidiyorlar, bakıyorlar aynen o gece götürüldü o pijamalar halen üzerinde. Ama yırtılmış, kirlenmiş, berbat bir halde. Tırnakları uzamış, saçları, sakalları uzamış ve 80-90 kilogram olan o kişi, 30-25-30 20 -25 -30 kiloya kadar inmiş bir deri, bir kemik kalmış. Şeklinde teslim ediliyor. 3 ay boyunca ne, ne yapıldı acaba bu insana? Neden bu şekilde öldürüldü, katledildi, ondan sonra ailesine teslim edildi? Bu yine iyiliktir yani, yine iyilik yapmışlar, ee, ailesine teslim etmişler. Birçok kişi de zaten ailesine de teslim etmemişlerdir. Adam götürüldüğü gibi kaybolmuştur. Allah alem ne kadar eziyet görmüştür, eziyet altında şehit olmuştur, onu Allah biliyor. Yani bunun gibi öyle şeyler anlatılıyor ki, ya peki bunları yapan Ya da getirip gözü önünde hanımına tecavüz etmeleri, karısına tecavüz, işte annesine tecavüz etmeleri, bacısına tecavüz etmeleri bunları nasıl yapabiliyorlar? Ya da mesela birisini, Abdülhamid Küşk, Mısır'da böyle meşhur bir e, vaazcı diyor ki bir Müslümanı gelip yine evinden alıyorlar. Adamın hanımı ölmüş iki tane küçük çocuğu var. Onlara o bakıyor. Bir tanesi bebek daha Birkaç aylık, bir tanesi de 5-6, da 4-5 e, yıllık bir e, çocuk. Gece vakti alıp götürürken Allah için diyor, lütfen diyor bana bir iyilik yapın, bir sabredin bunları götürün, birine teslim edeyim. Ondan sonra beni götürün. Yoksa bunlar tek başlarına evde helak olacaklar. Çünkü yani yakında da hemen böyle akrabası onu sürekli şey yapan yok. En azından bir yerlere götüreyim. Diyor keslan sesini yürü apar topar topar vuraraktan bunu alıp götürüyorlar, kapıyı da çekip kapatıyorlar. Ve adamı götürüyorlar işkence ediyorlar. Hatta Abdülhamid Keşk anlatıyor diyor. İşte bunu affedersiniz. Siyah bu caddelere dökülen o siyah zift, zift olan ha o ziftten getirip hayasına koyuyorlar. Avret yerine koyuyorlar ki ta ki idrarını yapamasın. Sonra işte sürekli su veriyorlar. İşte tuzlu bir şeyler veriyorlar. Arkasından suyu veriyorlar. Tabii dışarıda, sahrada da böyle eziyet ediyorlar güneşin altında. Sürekli su veriyorlar. Su, su, su, su. Ondan sonra karnı şişiyor. idrar etmek istiyor. Yapamıyor. Eziyet görüyor. Tabii işkence idrarını yapamama o güneşin altında ve sair derken orada şehit oluyor. Rabbim onu kabul eylesin inşallah. Allah'ın dini için Orada şehit oluyor. Ondan sonra tabii bu hani birileri tanıdıklar işte olayın farkına varanlar veyahut da işte bir gidelim uğrayalım deyip de gidenler artık Allah alayım iki gün sonra mı, üç gün sonra mı ne kadar sonra evine gitmişlerse tabii gidiyorlar kapıyı çalıyorlar. Kimse yok çekip gidiyorlar. Ya yani ne oldu nerede bilmiyoruz. Kayıp çünkü bir gece gizliden alınmış götürülmüş. Daha sonra şüphelerle şu bu kapı kırılıyor, açılıyor, bakıyorlar ki o bebek ölmüş. Öbür çocuk da Allah alem artık nasıl olmuşsa, kapıyı açmış, nasıl olmuşsa bebek de kayıp yok. O küçük çocuk da yok kayıplarda, kayıplarda, o bebek de ölmüş. Adam da zaten götürüldü, şehit edildi derken bir aile bir anda böyle bitirildi. İnsan tabii duyduğu zaman bu gibi olayları. Ya bu bunları nasıl yapabiliyor bunlar? O zaman anlıyor ki gerçekten işte bu öyle kafirler ki Allahutaala kalplerine artık damgayı vurmuş. Kulaklarına damgayı vurmuş. Gözlerinin önüne de perdeyi çekmiş. Artık bunlar ne rahmet edenler, ne hakkı görürler, ne tövbe ederler, ne de kendilerine çeki düzen verirler. Çünkü kalpleri kas katı olmuştur. Ve hatta ayette de diyor onların işte ben İsraili anlatırken kalpleri diyor kas katı oldu diyor. Fahieke k'el hijjarat ja' wee Onların kalpleri verre taşlar gibidir. Hatta daha da serttir diyor. Neden daha ha' s'ntir, asndad jani baza ta' s'nargibidir kida' hajum xachtar, aja' tende għamda' dirwa' inna min Baza ta' s'nargibidir kidjur, jaralar, hinderak ma' ja' ba' s'narg. Gjurjurur, ze da' ba' kruiski jaral, muis, kaja' leren arasandan bina' sufis kjur, m'k'emmel ter ter Ne güzel, su Kharior, Nasıl oluyor da? Wij Ve inne in khachjatilem. <gülüyor> Bazad alar wardar ki Allahan Korkusila, jukardan 800 uur naar naar naar naar parça naar naar naar naar naar naar naar naar naar parça naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar Dayanam yani Allah korkusu olduğu zaman. Mesela Hz. Musa Allah-u-Tala ile konuşmayı talep ettiği zaman Kale Rabbi daha durusü görmeyi talep ettiği zaman Kale Rabbi eri neandur ileyk. Ya Rabbi müsaade edersen sana bakmak istiyorum, seni görmek istiyorum. Kale len tarani velakin unzur iler cebeli. Fe en istekarra mekana fesevfe tarani. Dedi ki sen beni kesinlikle göremezsin ey Musa. Ancak şu dağa bak. Ben ona tecelli edeceğim, kendimi göstereceğim. Eğer o da dayanabilirse, beni görmeye dayanabiliyorsa sen de beni görürsün. Dayanamazsa demek ki sen de göremezsin. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقًا Ne zaman diyor allah Teala kendini dağa gösterdiyse, dağ diyor paramparça oldu diyor. Allah'ın korkusuyla dağıldı böyle, paramparça oldu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 Fabiyna en yahmilnaha wa eşfıkna minha taşımak istediler ve ondan da korktular ve hamale insan ama insan onu taşıdı innehu lazanun cahul diyor ve insan onu ne kadar zalim ve ne kadar da cahildir gerçekten yani bu emaneti taşıdı ama anestu birabbikum dadiza zaman Allah taala ben sizin rabbiniz değil miyim hakiminiz müddebbiriniz yani ben benim sözümü dünyada dinleyeceksiniz benim hakimiyetimi kuracaksınız benim kanunlarımla hükmedi bana sadece ibadet edeceksiniz tamam tamam ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin diyen insanoğlu o sözünden caydı çünkü çok zalimdir çok cahildir Allah-u Teala bu kadar nimet vermesine rağmen halen ne yapıyorlar Allah-u Teala'nın kanunlarını rafa koymuşlar haşe sen anlayamazsın ya Rabbi Allah'ım sen anlamazsın bizim işlerimizden idaremizden sen anlamazsın Senin kanunların rafa kaldırılmıştır, onlar işte o Bedevi Araplara gönderilmişti. Biz medeni olan bu insanlar Fransa'nın, İtalya'nın, Almanya'nın bilmem ne kafirinin o çöplüklerden böyle beyinlerdeki çöplüklerden çıkarılmış o, o kanunlarıyla biz kendimizi böyle yöneteceğiz, böyle idare edeceğiz. Sen bizim hayatımıza karışma. Sen camimize de karışma, sadece camide sana böyle kuru kuru namazlar kılınacak ama yine de senin dinin anlatılmayacak camide. Sansürlü bir şekilde anlatılacak, tağutların razı olduğu şekilde, bizim razı olduğumuz, beğendiğimiz şekilde tahrif edilerek o din anlatılacak, camilerde de din yaşanmayacak, günlük hayatımızda da zaten biz senin sözünü dinlemeyeceğiz. O yüzden baştan yani, Bunu anlaşalım gibi der gibi yani hareketleriyle bunu ifade ediyorlar belki dilleriyle bunu söylemezler, böyle cesaret de edemez bu kafirler ama fiilleriyle bunu söylüyorlar sen kenara çekil, haşa okuldan, eğitimden anlamazsın, eğitim programını biz belirleriz. Kızlar erkekler beraber karışık mı olacak, şöyle küfür şeyleri mi yaptırılacak, şöyle bir program mı yapılacak, o işe karışma bunu biz ayarlayacağız. Askeri biz donatacağız, biz bu askerleri yöneteceğiz. Senin emrin doğrultusunda değil, bizim belirleyeceğimiz şekilde. Bu asker şurada savaşır, şuna karşı savaşır. Görevi budur, şöyle yapar. Ticarettir, mahkemedir, siyasettir, ekonomidir, ne varsa hepsi bu hayat hakkı bize aittir. Dünya bize aittir. Aynen Firavun dediği gibi, ''Eleyse murku misra aleyset, e, murku misra li ve anharu enharu min tahti'' İşte bu Mısır'ın mülkü bana ait değil midir? Benim altımdan da nehirler akıyor. Yani Mısır bana aittir. Haşa ana Rabbümün adı ben sizin en yüce Rabbinizim. Bana ibadet edin, benim sözümü dinleyin, benim kanunlarımı tadilik edin. Çünkü buranın sahibi benim. Haşa. Onu veren, onu yaratan Teala'yı unutur gibi unutmuş bir şekilde bu insanlar da haşa sanki bu bu toprakların sahipleri onlardır. Bu insanların Rableri haşa sanki onlardır. Sanki yaratan onlar, rızık veren onlar, dirilten onlar, öldüren onlar, güneşi, yağmuru indiren onlar. Kendinize bile bir faydanız yok. Allah-u Teala size rızık vermese geberi gidersiniz. Hastalık verdiği zaman yataklarda mahvoluyorsunuz. Uykudan kendinizi alam alamıyorsunuz, hastalıktan kendinizi alamıyorsunuz, ölümden kendinizi alamıyorsunuz. Peki, Rabü'l âlemine karşı nasıl böyle baş kaldırır? Kanunlarını rafa kaldırırsınız. Reddedersiniz, iptal edersiniz kendi kanunlarını koyarsınız. İşte ger gerçekten insan bazen kalbi oluyor? Taşlardan daha da katı oluyor ve innel insane zâlumun cahil gerçekten de çok zalim ve çok cahil olabiliyor. Rabbim bizi bu hasletlerden uzak tutsun. Kalbi Allah'ın zikri karşısında mutmain olan Dayanamayan, ürperen, gözyaşı döken ve hayatına bu ayetleri aktaran mümin kullarından eylese ders uzadığı için münafıkların yani ayetlerine sıfatlarına inemedik. İnşallah gelecek derste ona gireceğiz. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ